Bunun üzerine mut ona İbrahim'e iman etti İbrahim Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim Muhakkak ki aziz Kudreti daima üstün gelen Hakim her işi hikmette olan ancak odur dedi. Walla hadina ve biz ona İshak'ı ve torunu Yakub'u ihsan ettik. Hem peygamberliği ve kitabı onun neslinden gelenlere vermeyi mukadder kıldık. Ona dünyada da mükafatını verdik hiç şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir. Nut'u <gülüyor> <gülüyor> da peygamber olarak gönderdik de Hani kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz kendinizden önce alemlerden hiçbir kimsenin onu yapmadığı çirkin işi yapıyorsunuz. İnnekum letatun erricale ve taktun essebile ve tatun fiynadekumul ancak. Fe ma kana cevab kavmi illa en kalu bi azabil illa en kalu bi Gerçekten siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Buna rağmen kaminin cevabı, eğer iddiasında doğru kimselerden isen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başka bir şey olmadı. alel <gülüyor> Lut, Rabbim bu fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım etti. Nihayet, elçilerimiz İbrahim'e oğlu olacağına dair müjde ile geldiklerinde dediler ki doğrusu biz bu şehrin halkını helak edicileriz. çünkü oranın halkı zalim kimseler oldular. Qal inna fiha luqa qalu nahnu a'lamu minha la najiyannahu ve ehlehu İbrahim ama orada Lut var dedi. Onlar biz orada kimin bulunduğunu daha iyi bilenleriz. Onu ve ailesini mutlaka kurtaracağız. Ancak karısı hariç. O inkarı sebebiyle geride kalacak, helak edilecek olanlardandır dediler. <gülüyor> ve elçilerimiz Lut'a gelince kavminin sapıklığını bildiğinden ve melekleri de tanımadığından onlar için endişeye düştü ve onlardan dolayı gözü daraldı. Bunun üzerine onlar korkma ve üzülme. Doğrusu biz seni ve aileni kurtarıcı olanlarız. Ancak karın hariç o geride kalacak olanlardandır dediler. Inna muzinun ala ahli hadihi qadihi rejza rejzan min asma. Şüphesiz ki biz isyan etmekte olduklarından dolayı bu şehir halkının üzerine gökten dehşetli bir azap indirici kimseleriz. Andolsun ki biz akıl erdirecek bir kavim için Oradan açık bir alamet harabe halindeki evlerini bırakmışızdır. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Böylece onlara ey kavmim Allah'a kulluk edin ahiret gününe ümit bağlayın ve yeryüzünde fesat çıkaran kimseler olarak bozgunculuk yapmayın dedi fakat onu yalanladılar derken kendilerini o sarsıntı yakaladı da bulundukları yurtta dizleri üstüne çöküp kalan kimseler oldular at ve semudu da helak ettik onların başına ne geldiği harap olmuş meskenlerinden size elbette belli olmaktadır Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi de onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar esasen bakıp görebilecek akıl sahibi kimselerdi. <Sessizlik> Karun'u, Firavun'u, ve Haman'ı da helak ettik. Ant olsun ki Musa onlara apaçık deliler getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki onlar azabımızın önüne geçecek kimseler değiller. ve <gülüyor> ve bunun üzerine biz de her birini günahı sebebiyle yakaladık. Artık onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. İçlerinden kimini de o korkunç ses yakaladı. Onlardan bazısını ise yere batırdık. İçlerinden bazısını da suda boğduk. Halbuki Allah onlara zulm ediyor değildi. Fakat onlar bu isyanlarıyla kendilerine zulmediyorlardı. Nezalullezine ittahadu min Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali kendine bir ev edinen ankebutun örümceğin hali gibidir halbuki şüphesiz evlerin en çürüğü elbette örümceğin evidir Keşke bilselerdi. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah onların kendisinden başka nelere yalvarmakta olduklarını bilir. Çünkü o aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. İşte bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat alimlerden başkası onlara akıl erdiremez. Allah gökleri ve yeri hak ile yerli yerinde yarattı. Şüphesiz ki bunda müminler için elbet bir delil vardır. Üçlü mâ uhiye ileyke minel kitâbi ve ekihi s-salâh İnna s-salâta tenhâ anil fahşâi vel münkar Ve le biknullâhi ekber Ve allâhu ya'lam mâ teslem Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı hakkıyla eda et. Şüphe yok ki namaz çirkin işlerden ve kötülüklerden insanı alıkoyar. Namaz kılarak Allah'ı zikretmek ise elbette her şeyden en büyük olandır. Ve Allah ne yaparsanız bilir.